Gül Gülistan olur. Bir iman abidesi. Bediüzzaman Said Nursi. Metin yazarı Ahmet Çetin. Redaksiyon Kazım Gülteçüz. Cevher İlhan, İbrahim Özdabak. Ses kayıt, Metropol Seslendirme Stüdyosu. Senaryo ve reji, Ahmet Çetin. Prodüksiyon, Yeni Asya Gazetesi. alem İslam'da büyük bir intibah ve uyanış olacak. Bu ümitle mecliste çalışmalarını devam ettiren Bediüzzaman... Gayet kuvvetli manevi manialarla karşılaşır. Bediüzzaman daha sonra Mustafa Kemal'le riyaset odasında iki saat görüşür. Milletvekilliği, diyanette azalık, şarkta umum bayizlik, 300 banknot maaş ve bir köşk tahsisi gibi cazit tekliflerle Bediüzzaman'ı kendisine çekmek isteyen Mustafa Kemal'in bütün tekliflerini reddeder. Bediüzzaman, hürriyetin ilanından çok önce İstanbul'dayken, ahir zamanda gelecek şahıslarla ilgili hadislerin tevilini yapmıştı. Ankara'ya geldiğinde, hadislerle haber verilen, ahir zamanın dehşetli şahıslarının İslam ve insanlık aleminde zuhur ettiğini görür. Yine hadislerin işaretiyle, ''O zamana yetiştiğiniz zaman, siyaset canibiyle onlara galebe edilmez. Ancak manevi kılınçlar hükmünde olan, i̇hcaz Kur'an'ın nurlarıyla mukabele edilebilir. Tavsiyesiyle Ankara'dan ayrılmaya karar verir. Uğurlamaya gelenler arasında Mustafa Kemal de vardır. Ve Bediüzzaman'a heykeller hakkında fikrini sorar. Bediüzzaman şöyle cevap verir. Büyük Kur'an'ımızın bütün hücumları heykelleredir. Müslümanların heykelleri ise hastaneler, mektepler, yetimleri koruyan yurtlar, mabetler, yollar gibi abideler olmalıdır. 1923 yılı baharında Van'a gelen Bediüzzaman, Erek Dağı eteğinde Zernabaz suyu başındaki küçük bir mağarada ibadet ve tefekküre başlar. Burada talebelerine ders vermeye devam eder. Hamidiye paşalarının ve Şeyh Said'in Mustafa Kemal'e karşı isyan tekliflerini reddederek şu tavsiyede bulunur. Yegane kurtuluş çaremiz Kur'an ve iman hakikatleriyle tenbir ve irşad etmektir. Teşebbüsünüzden vazgeçiniz. Zira akim kalır. Binlerce masum teref olabilir. Şark vilayetlerini sarsan Şeyh Said isyanı patlak verir. Bediüzzaman'ın yatıştırıcı gayretleriyle Van'daki ağalar ve şeyhler isyana karışmadıkları halde birer ikişer batıya sürülür. Ve sıra Bediüzzaman'a da gelir. Adi ve hırsız veya gaddar bir katilmişçesine çirkin muamelelerle Erek Dağı'ndaki menzilinden alınarak Batı Anadolu'ya sürgün edilir. Yolda kendisini kurtarmak isteyen talebelerine "Kendi rızamla gidiyorum." diyerek büyük bir çarpışmayı daha önler. İstanbul'a getirilen Bediüzzaman... Sirkeci'de Arpacılar Mescidinde, Hidayet Camii'nde ve Tevfik Demiroğlu'nun evinde 20 gün kaldıktan sonra Burdur'a sürülür. Burdur'da Deli Baba Camii'nde 7 ay kalan Bediüzzaman katîyen boşdurmaz. Burada telif ettiği Nur'un İlk Kapısı isimli eseri el yazmasıyla süratle çoğaltılarak dağıtılır. Bu eseri hakkında kendisi şöyle der. Doğrudan doğruya Kur'an-ı mucizül beyan'ın ayetlerinden aynel yakîne yakın bir surette yeni sayıda derslerdir. Zamanın evhamlı hükümeti, bedür zamanı Burdur'dan Isparta'ya, oradan da Parlaya sürer. Barla dinsizlik cereyanına karşı Kur'an'dan gelen hidayet nurunun saadet güneşinin doğduğu bahtiyar belde. Barla ehli imanın imdadına gönderilen Risale-i Nur'un telif edilmeye başlandığı ilk merkez. Barla rahmeti ilahiyenin tecelli ettiği mübarek yer. ile Eğredir Gölü'nden iki jandarma eşliğinde Barla'ya getirilen Bediüzzaman Said Nursi geceyi karakolda geçirir. Daha sonra İmam Ahmet Karaca Efendi'nin misafirhanesine alınır. Artık Bediüzzaman Said Nursi için kendi öz vatanında 25 sene sürecek esaret, sürgün, hapis ve çile dönemi başlar. Bediüzzaman'ın daha sessiz bir yer istemesi üzerine iki odalı mütevazi bir eve ederler. Bediüzzaman'ın sekiz buçuk yıl kalacağı bu mütevazi ev, önündeki heybetli çınar ağacı ve dalları arasındaki kulübeciği ile birlikte tarihe ilk medrese-i nuriye olarak geçer. Ve nihayet, Kur'an'ın nur çeşmesinden damlalar, kelime kelime, söz söz, mektup mektup, lem lem'a akmaya başlar. Bediüzzaman, gözlerini sonsuzluğa diker ve söylemeye başlar. O söyler, katipler yazar. O söyler, katipler yazar. Ve Kur'an'ın son tefsiri, Risale-i Nur'un, büyük bir kısmı, barla da yazdırılır. Bazen, Çınar ağacının dalları arasında, bazen Sıddık Süleyman'ın cennet bahçesinde, bazen Çam dağında, ağaçlar arasındaki tahtta, bazen katran ağacının tepesinde, eğridir sahillerinde, ilham nerede gelirse orada, o söyler, katipler yazar. Böylece sözler lemalar ve mektubat yazdırır. El yazmasıyla çoğaltılan eserler tek tek müellifinin kontrolünden geçtikten sonra elden ele, gönülden gönüle dağıtılır. İman tekniğe meydan okur. Çok kısa bir zamanda el yazması yüzbinlerce risale yurdun her tarafına yayılır. Ruf yetkala de rahatsız olan zihniyet Ayasofya'yı kapatır. Memleket semalarında ezan-ı susturur. Yerine Türkçe ezan ve kameti şart koşar. Ve aynı zihniyete ait Barla'daki eller Arapça'ya zan ve kametle namaz kılan Bediüzzaman'ı Isparta'ya sevk eder. 1934'te Isparta'ya getirilen Bediüzzaman hizmetine devam eder. Çeşme pınar olur, oluk oluk nur akar. Neşriyat devam ederken yeni bir devir başlar. Tevkifat ve hapis devri. 25 Nisan 1935'te İçişleri Bakanı ve Jandarma Genel Komutanı ile birlikte... ...tam bir kıta asker Isparta'yı kuşatır. Civardaki bütün askeri birlikler alarm halindedir. Kamyonlara bindirilen Bediüzzaman ve 120 talebesi Eskişehir'e sevk edilir. Eskişehir hapishanesinde 12 gün yemek vermezler. Tuvalete çıkartmazlar ve zulmederler. Fakat her şeye rağmen Bediüzzaman hapishanede 29. ve 30. lemaları ve 1. ve 2. şuaları tehlif eder. Gizli cemiyet kurmak ve rejimin temellerini yıkmak iddiası ve idam talebiyle yargılanan Bediüzzaman'a 11 ay, 15 talebesine 6'şer ay ve 105 talebesine beraat verilir. İdam talebiyle yargılanırken böyle komik bir ceza verilmesine itiraz eden Bediüzzaman ısrarla ya idamını, ...veya beraatini talep eder. Bunun üzerine duruşma ertelenir. Nihayet 19 Ağustos 1935'te Bediüzzaman... ...Tesettür Risalesinden dolayı... ...11 aya mahkum edilir. Eskişehir hapsinden sonra... ...Kastamonu'ya sevk edilen Bediüzzaman... ...polis karakolunda 3 ay kaldıktan sonra... Karşısındaki eve nakledilir. Devamlı gözetime rağmen Kur'an nurlarını neşretmeye devam eder. Kastamonu lahikası, Ayetül Kübra, 3. 4. ve 6. Şualar ve Meyve Risalesinin 6. meselesi burada yazılır. Risaleler ve Isparta avalisindeki talebelerine yazdığı mektuplar, nur postacılarıyla sıkı kontrole rağmen adreslerine ulaştırılır. Resale-i Nur, Isparta'da ve sal köyünde bin kalemle süratle çoğaltılır. Kastamonu valisi Mithat Altıok, Bediüzzaman'ı vilayete zorla getirtir. Kıyafetine ve sarığına ilişmek isteyince, Bediüzzaman hiddetle şöyle der. Mithat, sizin korktuğunuz ölümle bizim aramızda incecik bir perde vardır. O perdeyi yırttık mı daha hiçbir şeyden korkmayız. Kanuni muameleniz neyse onu tatbik ediniz. Rengi atan ve elleri titreyen vali, polislere Bediüzzaman'ı evine götürmelerini söyler. 20 Eylül 1943'te tevkif edilen Bediüzzaman Ankara'ya götürülür. Vali Nevzat Tan Doğan görüşmek ister. Görüşme esnasında sarığını çıkarıp, Zorla şapka giydirmeye çalışır. Aralarında şiddetli münafişalar çıkar. Sesi vilayet koridorlarından duyulan zaman ...Tandoğan'a şöyle der. Ben sizin ecdadınızı temsil ediyorum. Kıyafet kanunu müzevilere katbik edilmez. Ben dışarı çıkmıyorum. Siz zorla çıkarıyorsunuz. Bu sarık bu başla beraber çıkar. Başından bul. Bir zaman sonra Vali Tandoğan başına bir kurşun sıkarak intihar eder. Bediüzzaman Ankara'dan Isparta'ya, oradan da Denizli Hafizhanesi'ne sevk edilir. Muhtelif yerlerden 126 nur talebesi de tefkif edilerek Denizli'ye getirilir. Risale-i Nur'u inceletmek için Denizli Mahkemesi'nin teşkil ettiği bilirkişi heyetine Bediüzzaman itiraz ederek şöyle der. Bu hukufsuz ehli hukuf Risale-i Nur'u tefkif edemez. Ankara'da yüksek ilmi bir heyet teşkil edilsin. Avrupa'dan feylesoflar getirilsin. Eğer onlar bir suç bulursa en ağır cezaya razıyım. Bunun üzerine profesörlerden ve yüksek alimlerden mürekkep bir heyet, Risale-i Nur'u satır satır inceler ve şu raporu verir. Bediüzzaman'ın siyasi bir faaliyeti yoktur. Onun mesleğinde tarikatçılık, cemiyetçilik mevcut değildir. Eserleri ilmi ve imanidir, Kur'an'ın bir tefsiridir zaman Denizli Hapsi'nde yazdığı meyve risalesini mahkemeye Risale-i Nur'un müdafaa namesi olarak sunar. Ve müdafasında önemli bir noktayı şöyle vurgular. Devletin emniyetini ihlal edebilir ihtimaliyle kimse mesul olur mu? Mümkündür ki herkes cinayet işlesin. Bu ihtimaliyle mesul olunur mu? Son sözüm Allahü ve Niyem elvekil. Ve nihayet 15 Haziran 1944'te ağır ceza reisi adalet tarihine geçecek olan kararı okur. Sayit Nursi bütün ömrünü ulumu diniye tahsiline hasredip bu mesail ve tetepbuatın neticesi olarak kaleme aldığı Risale-i Nur namındaki eserleri şakitleri tarafından teksir olunarak bazı meraklı kimselere verildi. Ve bu suretle Sayit Nursi'nin eserlerine rağbet gösterilerek kendisine karşı dini bir bağlılık beslendiği, kanun cezanın 163. maddesi hükmünü ihlal etmemiş olduklarından ittifakla beraatlerine karar verilmiştir. Tahliyeden sonra şehir otelinde iki ay bekletilen Bediüzzaman'ın Emir Dağı gönderilmesi için Ankara'dan emir gelir. Mahkemenin beraat kararına rağmen serbest bırakılmayarak emir getirilen Bediüzzaman burada ömrünün en çileli dönemini yaşar. Nurların intişarını mahkeme kanalıyla engelleyemeyen zihniyet gizlice bir emir gönderir. Said Nursi imha edilsin ve bunun için değişik yollara başvurulur. Açık havada gezintiye çıkışında havadan beş tayyare kendisini takip eder. Bir defasında arkasından takip eden birisi ateş ederse de isabet ettiremez. Üç defa zehirleyerek öldürülmek istenirse de zehir tesir etmez. Hatta Eskişehir hapishanesindeyken göğsüne zehir şırınga edilir. Fakat vücut zehiri kabul etmez, bir pul halinde yara olur ve düşer. Bu arada bir de karalama kampanyası açılmak istenir. Bir defasında bir sivil memur rakıcı dükkanında bir sarhoşa... Said'in hizmetçisi Said'e raka aldı yazılı bir kağıdı imzalatmak isterse de... ...böyle bir yalanı bir sarhoşa bile imzalattıramaz. Gizli Dinsizlik Komitesi'nin bu hücumlarından asıl hedefin... ...bir bahane icad ederek kendilerini imha etmek olduğunu fark eden zaman ...talebelerine ısrarla sabır, tahammül ve müsbet hareket tavsiye eder. Eski Said en küçük bir hakarete bile tahammül edemezken... ...Yeni Said her türlü hakaret... Hücum ve eziyet karşısında bir sabır abidesi olur. Ve bu sayede hem kendisini hem talebelerini hem de Risale-i Nur'u imha planlarından korur. Aralık 1947'de Afyon'a getirilir. Diğer vilayetlerden toplanan 54 Nur talebesiyle camları 2 milim buz tutmuş hapishaneye insafsızca doldurulurlar. İdam sehbalarını kendisine bir irşat ve ders kürsüsü yapan Bediüzzamana zindanlar birer medrese olur. Mahpuslara ulvi bir gaye uğrunda sabır, metanet ve iman dersleri vererek hapishaneleri birer Medrese-i Yusufiye'ye çevirir. En azılı katilleri verdiği derslerle birer melek insan haline getirir. Bunu gören gardiyanlar en gaddar canilere müebbet hapis vermektense Said Nursi'nin koğuşuna bir hafta göndermek kafidir diyerek bu gerçeği itiraf ederler. 20 Ocak 1948'de ilk duruşma yapılır. Suçlamalar yine hep aynıdır. Mahkeme ertelenir ve hapishanede zulüm devam eder. Şiddetli soğukta zehir verilerek 60 kişilik koğuşta tek başına ölüme terk edilir. Yardımına koşan sadık talebeleri falakaya yatırılır ayakları patlayıncaya kadar dövülen masumlar vur vur zalimler için yaşasın cehennem zalimler için yaşasın cehennem diyerek zulümlerini yüzlerine çarparlar zehrin tesiriyle ölüm beşeğinde yatan Bediüzzaman talebelerine şunları söyler belki hayatta kalamayacağım bütün mevcudiyetim vatan millet gençlik ve alemi İslam ve beşerin ebedi refah ve saadeti uğrunda fedah olsun. Ölürsem dostların intikamımı almasınlar. Bediüzzaman sabır ve tahammül sınırlarını aşan ağır zulüm ve işkencelere rağmen neşriyatına devam eder. Kese kağıt ve küçük kağıt parçalarına yazarak El Hüccetü Zehra namındaki 15. Şua'yı tehlif eder. Rabbim O ne muazzam iman o ne bitmez ve tükenmez sabır, o ne çelikten irade, bunca tazik, tehdit, tazik ve işkencelere rağmen o ne eğilmez baş, ne boğulmaz ses ve nasıl kısılmaz nefestir. 6 Aralık 1948'de bir tek suç unsuru bulunamamasına rağmen zamana 20 ay, 20 talebesine 6 ay ve diğerlerine beraat kararı verilir. Bu karar derhal temize gönderilir. Temizden gelen cevap gayet kesindir. Madem Bediüzzaman Said Nursi, Denizli Mahkemesinde aynı suçtan beraat etmiş, Denizli Mahkemesinin kararı hatalı da olsa, temyizin tasdikinden geçen bir dava tekrar taht muhakemeye alınamaz. Temyizin bu kesin kararıyla bozulan mahkumiyet kararı, türlü bahanelerle tahliye işlemleri uzatılarak zulmen infaz edilir. ...maznunlar olmayan bir suçun cezasını çekerler. Maznunlar 20 Eylül 1949'da tezahürat olmasın diye herkesin uykuda olduğu şafak vakti tahliye edilirler. Bediüzzaman bir evde iki ay polis nezaretinde bekletildikten sonra tekrar emirdağa sevk edilir. Temiz mahkemesinin kararıyla kaziye-i muhkeme olan duruma rağmen Afyon mahkemesinde duruşmalar, takipler ve zulümler devam eder gider ve 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti iktidara gelir. Medeni zaman sahip Nursi'nin hayatı 3 devreye ayrılabilir. Eski Sait, yeni Sait, 3. Sait. Eski Sait Doğumundan 1926'da Barla'da Risale-i Nur'u telife başlayışına kadar geçen devredir. İstikbalde bir nur doğacak diyerek ta o zamandan Risale-i Nur'un doğacağını hisseden ve o sıralar bu nurun siyaset âleminde tezahür edeceğini zanneden Eski Said, siyaseti dine alet ederek hizmete çalışır. 1918'de Rus esaretinden dönüşüyle Barla'ya gelişi arasındaki yıllar Eski Said'in Yeni Sayı'da geçiş devresidir Yeni Sayı 1926 ile 1949'un sonlarına kadar olan Risale-i Nur'un telif edildiği devredir Bu devre Türkiye'de dinden ve Allah'tan bahsetmenin yasak olduğu Ezan-ı susturulup camilerin ahır yapıldığı, din adına ne varsa yasaklandığı ve siyasetin dinsizliğe resmen alet edildiği tek parti devresidir bu devrede yeni Sait sigara ile birlikte gazeteleri ve siyaseti bırakır. Risale-i Nur'u neşrederek ekolünü kurar. nesli Cedid dediği nur talebelerini yetiştirir. Eski Sait'in en büyük ideali olan Darül tabir ettiği Medrese-i Zahra projesini Medrese-i olarak Anadolu'nun her yerinde gerçekleştirir. 3. Sait 1949 sonlarında Afyon hapsinden tahliye edildikten vefatına kadar geçen dönemdir. Bu devre Türkiye'nin çok partili demokrasiye geçtiği devredir. Üçüncü gazete gazeteyle birlikte siyasetle tekrar ilgilenir. Siyasetçileri irşat yoluyla onlara doğru yolu göstermek ve dine hizmetkar olmalarını temin için çalışır. Siyasilere mektuplar yazarak onları ikaz eder. İslam dünyasındaki gelişmelerle alakadar olur, eserlerini birçok ülkeye gönderir. Evet eski Said yeni Said ve üçüncü Said bir ömre sığan üç koca dönem üç tarihi devre padişahlık devri tek partili cumhuriyet devri çok partili demokrasi devri Üç devrede üç Said birbirinden ayrılmayan birbirini hazırlayan ve birbirini tamamlayan bir bütündür Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle Türkiye'de insan haklarına, din ve vicdan hürriyetine saygı duyulan yeni bir dönem başlar. Celal Bayar Cumhurbaşkanı seçilir ve Bediüzzaman telgrafla tebrik eder. Bu hareketinin sebebini şöyle izah eder. Halkçılar demokratlara sayit ne sizdendir ne bizdendir diyerek onları kandırırlar. Ellerindeki devlet kuvvetlerini dindarların ve nur talebelerinin aleyhinde kullandırırlar. Tebrik telgrafını alan demokratlar onlara, Said bize dosttur derler. Devlet kuvvetini yanlış olarak dindarların aleyhinde kullanmazlar. Ve zaman inkâr-ı uluhiyete karşı çıkmak lazımdır diyerek bir talebesini Kore Harbi'ne gönderir. Yanına da bir takım Risale-i Nur külliyatı alarak Japon başkumandanına selamıyla birlikte götürmesini söyler. Japon başkumandanı seyahatte olduğundan kitaplar Tokyo Milli Kütüphanesine hediye edilir. Bediüzzaman Vatikan Papalık makamına Zülfikar isimli Risalesini gönderir. 22 Şubat 1951'de Papa'dan Teşekkür Telgrafı gelir. Bediüzzaman 1951 Eylül'ünde Eskişehir'e gelir ve Yıldız Oteli'nde bir buçuk ay kalır. Ziyaretine gelenlere Risale-i Nur'dan dersler yapar ve okumalarını tavsiye eder. Talebelerine Konuşan Yalnız Hakikattir isimli bir mektup gönderir. Bu mektubunda şöyle der. Küfrü mutlakla mücadelede bu kadar ağır şerait altında Risale-i Nur bir derece muvaffak oluyorsa bunun sırrı işte budur. Said yoktur. Said'in kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattir hakikat İslamiyedir. Madem ki nuru hakikat, imana muhtaç gönüllerle tesirini yapıyor, bir sayf değil, bin sayit feda olsun. 28 sene çektiğim eza ve cefalar, maruz kaldığım işkenceler, katlandığım musibetler helal olsun. Bana zulmedenlerin, beni kasaba kasaba dolaştıranların, hakaret edenlerin, türlü türlü ithamlarla mahkum etmek isteyenlerin, zindanlarda bana yer hazırlayanların hepsine hakkımı helal ettim. Aralık 1951'de İsparta'ya giden Bediüzzaman burada iki ay kalır ve sonra Gençlik Rehberi isimli eserinden dolayı açılan mahkeme için 27 senedir ayrı kaldığı İstanbul'a gelir. Sirkeci'de de Akşehir Palast'a Fatih'te Reşadiye Oteli'nde kalırken her gün yüzlerce dostu ve talebesi ziyaretine gelir. Gençlik Rehberi Mahkemesi 22 Ocak, 19 Şubat ve 5 Mart'ta 3 celsede tamamlanır. Her 3 celsede de İstanbul Adliyesi mahşeri kalabalıklara sahne olur. Bediüzzaman alkışlarla salona girer. Müdafasını yapar ve nihayet hakimler heyeti ittifakla beraat kararı verir. Savcılık tarafından temiz edilmeyen bu karar kesinleşir. Samsun'da yayınlanan Büyük Cihat Gazetesi'ndeki en büyük ispat başlıklı yazısından dolayı Samsun Mahkemesi'nde dava açılır. Mahkemeye çok rahatsız olduğundan dolayı gidemeyeceğini bildirir. Sağlık raporlarını kale almayan Samsun Mahkemesi ısrarla ve muhakkak duruşmaya gelmesini ister. Bediüzzaman gitmek isterse de yolda rahatsızlanarak geri döner. Daha sonra İstanbul Mahkemesi'nde ifadesi alınır ve berat eder. 1953 baharında İstanbul'a gelerek Beyazıt Marmara Palas'ta, Çamlıca, Üsküdar ve Çarşamba'da 3 ay kalır. Bir gün Fener'deki patik Atenagoras'la görüşür ve ona şöyle der. Hristiyanlığın din hakikisini kabul etmek, Hz. Muhammed'i Peygamber ve Kur'an'ı Kitabullah kabul etmek şartıyla ehli necat olacaksınız. İstanbul ve Isparta'da verdiği dersleri Nur Alemi'nin bir anahtarı ismiyle... ...bir kitap halinde yayınlar. Isparta'ya gelen Bediüzzaman... ...Saray Palas Oteli'nde bir hafta misafir... ...kaldıktan sonra... kirayla bir eve yerleşir. 20 yıl önce ayrıldığı Barla'yı ziyarete gider. Barla'ya ilk gelişi... ...sürgün şeklinde olan Bediüzzaman'ın... ...bu gelişi kendi idi ...ve hasret doluydu. O Barla'ya... Barla ona hasretti. Barla halkına, Nur'un ilk merkezine, Cennet bahçesine, Barla denizine, Çam dağına, Katran ağacına ve Ulu Çınar'a tam 20 yıldır hasretti. Gelişini bayram sevinciyle karşılayan Barla halkıyla kucaklaştı. 1937'de vefat eden talebesi Mustafa Çavuş'un kapısında büyük asma kilidi görünce dayanamadı mübarek gözlerinden yaşlar süzüldü. Göz yaşlarını silmeden, Nur'un ilk dershanesine gelince, kendisini yalnız bırakmadan istedi ve ulu çınara yaklaştı. Dalları arasındaki tahta köşkte, dokuz yıl ibadet, tefekkür ve nurları tehlif ettiği mübarek çınar ağacını kucaklayan koca sultan, hüngür hüngür ağlıyordu. 24 Şubat 1955'te Türkiye-Irak arasında karşılıklı işbirliği paktı Sentol kurulur. Daha sonra Pakistan, İran ve İngiltere'de bu pakta katılır. Bayar'a ve Menderes'e mektup gönderen Bediüzzaman, bu anlaşmayı tebrik eder, alkışlar ve İslam dünyasıyla ittifakın ehemmiyetini dile getirir. 8 senedir devam eden Afyon Mahkemesi, 23 Nisan 1956'da neticelenir. Kararda Risale-i Nur'da hiçbir mahsur ve suç unsuru bulunmadığı ve bu kararın kaziyeyi muhkeme haline geldiği iki defa zikredilir. Kitapların tamamı iade edilir. Bu kesin beraat ve iade kararı üzerine Isparta Milletvekili Doktor Tahsin Tola Bediüzzaman ve Menderes'te görüşür. Bediüzzaman'ın izni ve Menderes'inde kendisini vazifelendirmesiyle Risale-i Nur'un matbaalarda basılması için çalışmalara başlar. Ve nihayet Ankara, İstanbul, Samsun ve Antalya matbaalarında Risale-i Nur yeni harflerle basılır. Dört ilde birden başlayan neşriyattan son derece memnun olan Bediüzzaman, sevincini şu cümlelerle ishar eder. ''Şimdi Risale-i Nur'un bayramıdır. Benim vazifem artık bitti.'' Ben bu günleri bekliyordum. Artık gideceğim. 12 Nisan 1957'de Isparta Tugay Camii'nin temel atma merasimine davet edilen Bediüzzaman... ...temele ilk harcı atar ve dua eder. 27 Ekim 1957'deki seçimlerde talebesi Zübeyr Gündüz Alp'in yardımıyla sandık başına gider ve Demokrat Parti'ye oy verdiğini alenen göstererek reyini kullanır. Halk Partisine karşı Demokrat Parti'yi destekleyen Bedüzzaman, zaman bazı talebelerine Demokrat Parti teşkilatlarını kurdurur. Ezanı aslına çevirdiği ve dine taraftar olduğu için demokratları ve bilhassa Menderes'i İslam kahramanı ilan eder. Risale-i Nur'un matbaalarda basılmasına devam edilirken Bediüzzaman'ın tarihçeyi hayatı basılıp kendisine getirilir. Kitapta hiç resim olmadığını gören Bediüzzaman şöyle der. Eski sayıdan resimleri bulunmalıydı. Bunun üzerine tarihçeyi hayata resimler ilave edilir. 1959 yılının Aralık ayından itibaren ömrünün son dört aylık döneminde Bediüzzaman'ın seyahatleri sıklaşır. Sanki bir şeylerin yaklaştığını hissetmişçesine Ankara, İstanbul, Emirdağ, Konya arasında mükerrer seyahatler yapar. 2 Aralık'ta Ankara'ya, 19 Aralık'ta kardeşi Abdülmecid'in davetlisi olarak Konya'ya gider ve aynı gün ayrılır. 20 Aralık'ta gecenin geç saatlerinde Konya'ya tekrar döner. 31 Aralık'ta 3 Demokrat Parti milletvekilinin davetiyle Ankara'ya, 1 Ocak'ta İstanbul'a, 3 Ocak'ta tekrar Ankara'ya gider. 5 Ocak'ta Ankara'da Time muhabiriyle görüştükten sonra, 6 Ocak'ta Konya ve İsparta'ya gider. Bediüzzaman'ın bu ziyaretlerinden rahatsız olan Halk Partisi, hükümete baskı yapar ve 11 Ocak'ta radyodan bir bildiri yayınlanarak Emirdağ'da ikamet etmesi tavsiye edilir. Bediüzzaman Ankara'ya son gidişinde, talebelerine vasiyet hükmünde verdiği dersleri kaleme aldırır ve neşrettirir. 20 Ocak'ta gece geç vakit Emirdağ'dan Isparta'ya gider. Bir müddet kaldıktan sonra Afyon'a ve oradan Emirdağ'a döner. 18 Mart 1960 günü Emirdağ'da şiddetli hastalanır. Serum ve iğnelerle kendisine gelen bir zaman gözlerini açar ve gülerek şöyle der. Kardeşlerim. Risale-i Nur bu vatana hakimdir. Mason ve komünistlerin belini kırmıştır. Biraz sıkıntı çekeceksiniz. Fakat sonunda çok iyi olacak. Tekrar kendisinden geçen Bediüzzaman... ...sabahleyin sanki hiçbir şey yokmuşçasına kalkar... ...abdest alır. Namazdan sonra Emir bütün talebelerini çağırtır. Her biriyle tek tek vedalaşıp kucaklaşırken... ...gözleri yaş dolar. Vedalaştıktan sonra Isparta'ya gider... İsparta'da Ramazan'ın 15'inden sonra... ...sıhhati yine bozulur ve talebelerini çağırarak... ...evlatlarım çok perişanım, çok hastayım. Fakat hiç merak etmeyin... ...Risale-i Nur on misli fazlasıyla benim vazifemi yapıyor. Bana hiç ihtiyaç bırakmıyor... ...deyip ilave eder. Benimle görüşmek isteyenler... ...Risale-i Nur'u açıp okusunlar. Onların her birisi benim bedelime sizinle görüşebilir ve konuşabilir. Risale-i Nur bu asrı ve gelecek asrı tembir edecek bir mucize-i Kur'aniyedir. Ve asrın sahibi Bediüzzaman Said Nursi talebelerine şu müjdeyi verir. Merak etmeyiniz o nurlar parlayacaklar. Kur'an'a inanan ve bu asırda yaşayan her bir Müslümanın vazifesi Risale-i Nur'u okumak ve ona sahip çıkmaktır. Zira bu asrı ve gelecek asrı tenbir edecek olan Risale-i Nur Kur'an'ın en son tefsiridir ve doğrudan doğruya Kur'an'ın malıdır. İki gündür şiddetli ateşle kendisinden geçmiş bir vaziyette yatan Bediüzzaman, 20 Mart günü gecenin iki buçuğunda gözlerini açar ve dudaklarından zor anlaşılan bir kelime dökülür. Gideceğiz. Başucunda nöbet bekleyen talebeleri, nereye gideceğiz üstadım deyince? Urfa'ya gideceğiz. Hazırlanın. Sabah saat 9'da talebelerinin kolları arasında arabaya yerleştirilir. Urfa'ya doğru hareket ederlerken Isparta ağlıyor, sema gözyaşlarını döküyordu. Evde nöbetçi olarak bırakılan talebesinden nereye gittiklerini soran polis, tatmin edici cevap alamayınca emniyet telaşa düşer. Telsizler, telefonlar süratle çalışır. Mümkün olan her yer aranır fakat iz yoktur. Şiddetli yağmur altında giderlerken arabadan inip plakayı çamurla kapatırlar. Böylece eğridirden tanınmadan geçerler. Bir ara üstad iyileşir. Evlat ve dualar okuduktan sonra... ...gözyaşları içinde talebelerine şunları söyler. Evlatlarım... ...Risale-i Nur küfrün belini kırmıştır. Risale-i Nur daima galiktir. Siyasiler beni anlayamadılar. Bunlar benim şahsımı siyasete ulaştırmak istediler. Tekrar rahatsızlanan üstad... Uzun zaman kendisine gelemez. O günlerde Anadolu'da gökten kırmızı çamur yağıyordu. Gökyüzü kıpkırmızıydı. Adeta kanlı gözyaşlarını döküyordu. 21 Mart sabahı Urfa'ya kavuşurlar. İpek Palas Oteli'ne üstadı yerleştirirler. Geldiğini duyan binlerce Urfalı ziyaretine gelip elini öper. Ertesi gün polis otelin etrafını kuşatır. İçişleri Bakanı'nın geri dönmeleri için gönderdiği kesin emri tebliğ ederler. Bunu duyan halk galeyana gelir. Demokrat Parti il başkanı koşarak emniyete gider. Silahını çekerek masaya vurur. Bediüzzaman Hazretleri'ni buradan bir yere çıkarırsanız, bir kılına zarar gelirse karşınızda beni bulursunuz. Emniyetten çıkarak hükümet tabibini bulup otele getirir. Doktorun, Bediüzzaman'ı bu halde hiçbir yere götüremezsiniz demesine rağmen, emniyet müdürü şehirden çıkarmak için ısrar eder. Halk galeyan halinde Ankara'ya telefonlar, telgraflar yağdırır. Tarih 23 Mart 1960. Ramazan'ın 25. günü. Saatler gecenin üçünü gösterirken üstadın artık sadece dudakları kıpırlıyor, dua ediyordu. Son kelimeler de sessizce döküldü ve dudaklar durdu. Nur simasında tatlı bir huzur ve parıltı doğmuş ve derin bir uykuya dalmıştı. Derin, çok derin. Gönüller sultanı, asrın vazifelisi, son peygamber varisi, Kur'an dellalı Medduz zaman sahibi Nursi ebedi alemlere, sultan-ı ezelisine, Rabbi Rahimine kavuşmuştu. Nur içinde yat ey aziz üstad! Ve müjdeler olsun sana üstadım. Zira bir asır öncesinden hitap ettiğin, bugünkü milyonlarca talebelerin, sahipler Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Tahirler, Yusuflar ve Ahmetler, sana yönelmişler ve lebeyt diyorlar. Ve müjdeler olsun ki, senin bütün sözlerini tasdik edip, sadakte üstadımız diyorlar evet üstadım sen acele ettin kışta geldin ve Kur'an'dan aldığın dersle iman tohumlarına ektin bizler cennet asa baharda geldik ektiğin tohumlar yeşerdi üstadım dal oldu çiçek açtı meyve vermesi artık yakındır Müjdeder olsun üstadım. Senin müjden tahakkuk etti. Onurlar parladı üstadım. Eserlerin Asya ve Avrupa dillerine çevrildi ve dünyanın her bir yanında milyonlar onurlarla nurlanıyor. Ve şayet sen üstadım himmetini esirgemez ve ilahi lütfun üzerimize tecellisine şefaatçi olursan. İttihadı İslam davanı devam ettirip Senin şu istikbal inkılabı içinde En yüksek gürsada İslamın sadası olacaktır müjdeni Tahakkuk ettireceğiz Ve işte nurlardan aldığımız dersle parolamız Milyonlar başların feda oldukları bir kutsi hakikate başımız dahi feda olsun. Birimiz şartta, birimiz gardta, birimiz şimalde, birimiz genutta, birimiz ahirette, birimiz dünyada olsak da biz yine beraberiz. Selam, minnet, şükran, rahmet sana üstadım.